Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur İyi günler Açık Radyo dinleyicileri ben Selim Badur Ben Ayşegül Tözeren Efendim 20 Ekim 2023 bir Cuma günü saat 13'te yine e, canlı olarak 95.0 Açık Radyoda önce Sağlık Programında birlikteyiz. E, evet Ayşu, ne diyeceksin? E, evet biz bu programı konuksuz yapıyoruz. E, konuksuz yapmamızın nedeni e, Selim hocamız e, son programlarda yer alamamıştı. Ben dinleyicilerin onun sesini özlediğine inanıyorum. Ee, ondan dolayı e, biraz da ben rica ettim e, bu programı konuksuz yapacağız. Biz aslında bu programda çok önemli bir konuyu e, tam program olarak konuşmak istemiştik. E, erişkin bağışıklamasını konuşacaktık. Yine konuşacağız erişkin bağışıklamasını ama e, dünyanın da gündemi çok sıcak ve dünyanın gündemi sürekli değişiyor. Ee, son dönemde gündem hepimizi çok üzen savaş Filistin-İsrail arasındaki e, savaş e, Getvark Dansikya'nın çok güzel bir yazısı vardı Agost'a şöyle başlıyordu yazıya e, savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz gerçekten bu böyle e, Hamasit'ten çok uzak bir söz. Gerçekten savaşın kazananı olmuyor. Barışın da kaybedeni olmuyor. Hani bazıları kaybetmiş görünebiliyor ama e, günün sonunda onlar da kazanmış oluyorlar. Biz de buradan ilkin çağrımızı e, tekrarlayalım. Ateş kes hemen şimdi diyelim. Barış hemen şimdi diyelim. E, burada bir sakin ara yapıyor bazı ülkeler. Bizim ülkemizde yapıyor. Bu sakin ara da sürmesini e, gönülden destekliyoruz. Evet hocam savaşın sağlığa etkileri denildiğinde genelde böyle veriler paylaşılır her savaşla ilgili ama her bireyin bir hikayesi var ondan dolayı bu savaşla ilgili de her iki halktan kayıplar oluyor herhangi bir veri paylaşmanın şık olmayacağını düşünüyorum tıbba da çok uymuyor veri paylaşmak savaşlarla ilgili genel olarak siz e, farklı dillerden basını da takip ediyorsunuz e, savaşın sağlığa etkisi dediğimizde e, tabi savaşın etki da çok geniş e, aslında hepimize etkisi var bu savaşı izleyenlere de etkisi var basından takip edenlere de etkisi var e, savaşın sağlığa etkisi dediğimizde sizin son okuduklarınızdan bize neler aktarmak istersiniz teşekkürler Ayşegül bu e, sözlerin için başlangıç için sağol Şimdi tabii ülkemizde yazılı görsel basında örneğin açık radyoda ayrıntılarıyla ele alınmakta bu İsrail-Filistin savaşı ve bütün savaşın yıkımı, yıkıcılığı da ortaya konmakta. Ama biz daha çok sağlık konusunda ne olup bittiğine, nelerin yitirildiğine yaşanan tüm olumsuzluklara sağlık açısından biraz bakalım. Bir iki örnekle programımıza başlayalım ama hemen ondan önce. Tabii sağlık deyince şu geçtiğimiz hafta bombalanan, bu hafta başında bombalanan hastaneden bahsetmek istiyorum. Ve hastaneyle ilgili haberlerden. Bu ilginç bir nokta çünkü inanılmaz bir bilgi kirliliği, inanılmaz bir manipülasyon var bu konuda. Özellikle ben kendi görüşümü söylemekten çok örneğin İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch'un bir açıklaması var. Ee, orada batıya 200'lük suçlaması yapılıyor ve batı basınına e, Avrupalı, Amerikalı e, yönetimlerin e, bu çift standart eleştirisi e, ve burada olup bitenler. Bunu şunun için söylüyorum. E, örneğin ülkemizde e, hani, e, belli e, aydın kesimin e, dünya olaylarını takip ettiği bir takım merciler vardı. Bunlardan bir tanesi de Guardian gazetesi İngiltere'deki. Guardian gazetesi hepimiz duyduk işte 40 yıldır çalışanı olan bir karikatür çizerini görevden attı. Niye yaptı bunu işte bu sanatçı bu çizer bir karikatür çizmiş orada biraz İsrail'e hani Batı basınının izlediği yolu izlemeden bir takım yorumlarını katmış. Yani Guardian gazetesinin buna bile tahammülü yok ve yöneticileri, geri planda olan herhalde sahipleri falan görevine son verilmesi istemişler. 40 yıldır çalışanı, 40 yıllık çalışanı. Bunu şunun için söylüyorum, bu mantalitede yönetilen bir basın na bakarak biz dünya analizleri yapıyoruz. Guardian dedi ki, New York Times dedi ki gibi. Bunun biraz yanlış olduğunu belki e, çıkartmak lazım. Bu, bu çok e, sağlıklı olmuyor. Yani buradan kalkıp da Afrika'da olup biteni, Ukrayna'da olup biteni biz e, objektif basın diyerekten Guardian'dan eğer hareketle yorumluyorsak e, dikkat edelim. Çünkü Guardian pek öyle objektif değil işte gördüğümüz gibi karikatür üstüne bile atan bir gazete. Bilmiyorum bu konuda senin e, eklemek istediğin bir şey var mı? Evet, e, uluslararası konular olduğunda e, doğru e, kaynak bulmakta, doğru yorum bulmakta çok zorlanıyoruz. Aslında bazen e, bu türlü konularda güvendiğimiz kaynaklar da e, çok farklı e, yorumlar yapabiliyor. E, ondan dolayı e, benim taktiğim en azından... Sakin şekilde genel olarak tüm kaynaklara şöyle bir bakmak biraz da insan galiba doğrusunu kendi iç görüsüyle buluyor diye düşünüyorum. Ee, uçlara kaymadan uçlara savrulmadan ee, ben çok karşılaştırmalı siyaseti de sevmem karşılaştırmalı edebiyatı severim. Genelde bu türlü şeylerde biraz karşılaştırmalı siyaset yapıyorlar. O orada ne dedi, bu bunu, burada ne dedi. Ee, orada doğruysa burada kesin doğrudur. Ama olmayabiliyor. Ukrayna-Rusya savaşını çok iyi yorumlayan bir kaynak. Ee, bu Burayı çok yanlı yorumlayabiliyor. Ondan dolayı biraz içgörüye de bakıp evet. sakin sakin okumak gerekiyor. Sanıyorum şu anda en çok ihtiyacımız olan şey de sakinlik. Sakin bir e, ateşkes çağrısı, barış çağrısı. Çünkü hangi tarafla olursa olsun yanlı davranıldığında e, bu savaşta da körüklenecek gibi görünüyor ve acılar da artacak. E, binlerle tarif ediliyor e, ölen kişi sayısı. Yine devam eden Ukrayna-Rusya savaşı var. E, evet. Her savaşan e, ülke ulus için belki bunu bu çağrıyı yapmak gerekiyor. Evet, savaş e, <gülüyor> Savaş evet yani evet. savaşın kadının hiç olmuyor <gülüyor> ee, belki şunu da düşünmek lazım şimdi 29 Ekim'de e doğru gidiyoruz aslında bir cumhuriyetin 100. yılı da bitiyor ee, ben annem benim son çağ tarihçisidir biraz çok inkılap tarihi konuşulur bizim evde ee, o dönemde Büyük başarı olarak tabii savaşın kazanılması, kurtuluş savaşının bir büyük başarı. Ama kurtuluş savaşı kazanıldıktan sonra barış politikalarına gidilmiş. Ben hep asıl büyük başarının e, savaştan sonra savaşın değil, savaştan sonra barış politikalarının e, hep öncelenmesinin olduğunu düşünürüm. Belki hani Cumhuriyet'in kurulması o başarının elde edilmesinde de e, savaş e, yaklaşımının bir anda e, o kıyafetlerin çıkarılıp bir diplomasi kıyafetinin giyilmiş olmasına e, düşünürüm. Uluslar uluslarda genelde başarılarını masada kazanıyorlar. E, bu da e, bugün çok barış konuşuyoruz ama e, gerçekten barış sağlığa da büyük hizmet ediyor. E, savaş olduğunda insanların e, ruhsal durumu da bozuluyor. Ee, bu da bununla ilgili de konuşmalar var evet. değil mi hocam? Dünya Sağlık Örgütü de buna dikkati çekiyor. Bu e, aldığımız haberlerin e, sorgulanması gereğini e, iki örnek verip hemen e, sağlık haberine geçeceğim. Şimdi e, bir tanesi e, çeşitli görsel e, basın organlarında televizyonlarda altyazı geçiyordu. İsrail bütün Türkiye'den diplomatlarını çekti. İsrail sadece Türkiye'den çekmedi civarındaki bütün ülkelerden diplomalarını çekti. Yani sadece bizim ülkemize ait bir özgü davranış değildi. Bir o. İkincisi de çok fazla politika konuşmayalım artık yani. Sağlığın dışına çıktı <gülüyor> evet. duralım. İkincisi de e, dün akşamdan beri sürekli olarak e, bugün Mısır'daki e, kapıların açılacağını ve bir takım insani yardımların e, Filistin'e, Gazze'ye e, gönderileceği söyleniyordu. Bu çok olası değil aslında bilmiyorum şu anda ne oldu şu saatlerde ama e, İsrail buna izin vermeyecek gibi çünkü e, bütün o yardım kamyonlarının içinde silah olabileceğinden iddia ederek istemiyor. Şimdi ne bekliyor? Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Mısır'daki el Arish Havalimanı'nda Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen yaklaşık 78 metre küplük sağlık malzemesi bu açılacak kapılardan Gazze'ye gitmeyi bekliyorlar. Ve bu malzemede çok sayıda insanın hayatını kurtaracak malzemeler var. Yaklaşık 1200 kadar e, e, Filistinli yaralı var. 1500 kadar da e, hastanelerde ağır biçimde e, kronik süregen hastalığı olanlar var. Kalp hastaları, e, tansiyon hastaları, şeker hastaları ya da solunum hastalığı ve benzeri solunum e, e, hastalığı olanlar var. Bunlar ağır olgular. Yaklaşık 300 bin kişinin sağlık hizmeti beklediğini biliyoruz Gazze'de. Ama e, bunlar için gerekli olan... Ve hem Mısır hem de Filistinli e, Kızıl Haç örgütlerinin e, hani dağıtım için Dünya Sağlık Öğütleri'yle iş yaparak e, hazır bekledikleri e, bir durumda o malzemeler ne yazık ki e, Gazze'ye ulaşamıyor. Bu önemli bir nokta. E, burada bir e, sorun var. E, yaklaşık e, Beyrut'ta da, e, Lübnan'da da iki büyük e, kargo uçağı. Ee, hemen hemen 800'de bin yaralının e, ihtiyacı olan malzemeleri e, getirmiş lübnan'a kadar ama e, onları da kuzeyden ele e, hiç kapı açılmasından bahsedilmiyor. E, bu da önemli bir soru yani bu kapının açılması e, hani gıda yardımından önce belki de onun kadar önemli bu sağlık malzemelerinin oraya gitmesi için gerekli. Ee, sağlık açısından baktığımızda Gazze'deki e, saldırılar, İsrail'in bombardımanın sonucunda yaklaşık yaklaşık değil, ee, en azından e, 20 tane hastane varmış. Ee, Gazze'de 20 hastaneden bir kısmı e, bu e, saldırılarda yıkıma uğradı. E, bu yıkım sırasında dünya, e, sadece Dünya Sağlık örgütü değil Fransız sınırsız doktorlar meselis en Açıklamalar var. Örneğin bu bombalama e, e, e, Ahli Arap Hastanesinin bahçesine düştü. Aslında e, hastane bombalanmadıklar. Hayır, burada Doktor Gassan Abu Sitah, Messenian Frontier'in sınırsız doktorlarının doktoru. Hastane içinde ameliyathane demiş. ameliyat yapıyormuş ameliyathane çöktü diyor yani. Hani bahçeye mi düştü hastanenin üstüne mi düştü? E, bu kadar anlamsız e, bir tartışmayı e, sürdürmek pek sağlıklı değil herhalde. E, tabii e, Gazze'de biraz önce senin değindiğin gibi hem yaralılar var e, hem kronik hastalığı olup ilaca ya da tedaviye erişemeyen tedavisini sürdüremeyenler var. Hem de bu mental health dediğimiz e, e, ruhsal sorunlar yaşanmakta ee, Üstelik de biliyoruz dün de e, İsrail e, bombalamaları sonucunda e, Yunan Ortodoks Kilisesi e, çöktü. Hmm. Onun yanında e, El Omari e, Cami de çöktü. E, 600 bin kişi de bu çok önemli Ayşegül. Bunu da vurgu yapmamız, altın çizmemizde yarar var. En az 600.000 bin kişi temiz e, içme suyuna erişemiyor. E, bu da bir takım e, enfeksiyon hastalıkları bir takım e, olumsuzlukları beraberinde getirmekte ya da ileride getirecek e, bunu e, yaşayacağız göreceğiz öğreneceğiz e, bunları. Şimdi ilginç olan bir şey var e, sağlık konusunda bakarken Lancet dergisinin 21 Ekim 2023 yani yarın yayınlanacak olan e, sayısında başlığında ilginç bir e, başlık atmışlar. Bu dönem diyorlar. Bu e, trajik değil, bu e, hüzünlü, bu absürt dönem barış içinde bir geleceği olan inancımızı sarsmak, sarsmamak için çok hayatidir diyorlar. Yani barışa olan inancımızın sarsılması. Böyle bir başlık yapmış Lancet dergisi. E, bunu e, de altını çizmek lazım. Yani bir sağlık dergisinin sağlık e, makaleleri yazan bir derginin içinde. Farklı alanlardaki e, tıpkı alanında farklı konular var ama içinde dört tane yazı var. Bir tanesi e, özellikle bireysel silahlanmanın, silah edinmenin e, yarattığı olumsuzluklar. Bir tanesi İsrail'li ve Filistinli doktorlarla yapılmış röportajlar. Bir yazıda da sivil itaatsizlik antisosyal e, kişilik olarak değerlendiriyor. Bu böyle bir şey olmaz diye bir yazı var. Yani bu böyle yazılarda... <gülüyor> yazıyor lanset ve dediğim gibi yarın çıkacak olan sayısının kapağı da ilginç. O kapağı da ilgilenenler bir göz atabilirler. Evet, e, pandemiden pandemi sırasında biliyorsunuz e, e, bütün dünya bir araya gelmişti bir virüse karşı e, mücadele ediyorduk. Ee, tek sağlık kavramı çok konuşuluyordu. Dünya bir araya geldi koakxlar korulmuştu. Her şey hani artık e, daha barışçıl olacak deniyordu. Ama size de diyordunuz ki çok iyimser değildiniz. Her şey e, eski, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. daha farklı bir dünya olacak. E, artık yavaşlayacak dünya, hırslarından biraz daha arınacak e, filan diye tahminler de vardı. E, ancak galiba e, pandemi e, bu açıdan insanlara da fazla bir şey öğretmemiş gibi görünüyor. Doğru mu hocam? Doğru tabii katılmamak elde değil ama benim için çarpıcı olan şu son 2023 yılında yaşananlar ee, özellikle e, bir takım bağımsızlığını e, güvendiğimiz, inandığımız, güvenmek istediğimiz kuruluşların da e, prestijlerinin sarsıldığı, güvenilirliklerinin sarsıldığı e, bir e, dönem oldu. Bu da tabii e, çok e, rüzünlü bir şey. E, örneğin ekonomik olarak Annie Hakenstad isimli bir e, yazar ve ekibi Lancet Global Health'in ekim sayısında, 5 kıtadan 3'ünde 2020 sonrası yeterli parasal destek olmadığı için insanlar hem sağlık açısından hem de sosyal açıdan çok zor durumda demişler. Yani ülkeleri incelemişler ve pandemi sonrası 5 kıtanın 3'ündeki ülkelerde ciddi sorunlar çıktığını ve sorunların pandemiyle beraber çok daha fazla katlanarak arttığından bahsediyorlar. Bu önemli bir nokta. Ee, çeşitli yazılardan bahsederken iki tane haber vermek istiyorum uluslararası platformda e, Türk e, e, araştırıcıların başarısı bir tanesi e, Cezmi Aktif Cezmi e, e, çok eski yıllardan beri tanıdım Uludağ Üniversitesi'nde mikrobiyoloji immunoloji çalışan bir kişiydi daha sonra Cezmi e, çok başarılı çalışmalarını İsviçre'de sürdürdü şu anda Davos'ta İsviçre'de e, bir alerji enstitüsünün başında onun direktörü oldu Cezmi Aktiş'in Karina Doyle ile beraber Nature Review of çıkan bir yazısına değinmek istiyorum. Ondan bahsetmek yeri var. İnsan ve küresel sağlığın yanıyor diye bir yazı. Küresel ısınmayla ilintili olan orman yangınlarının çıkarttığı toksik maddelerin insan sağlığına nasıl etki olduğunu yani çok da dolaylı bir şekilde orman yangını oluyor işte çevre mahvoluyor diyoruz ama o sırada yangın sırasında çıkan maddeleri tek tek ele almışlar. İmmün sistemimizi nasıl etkiliyor? Yani orman yangını oluyor. Orman yangınında çıkan bir takım e, uçucu gazlar ya da e, bütün moleküller, bütün partiküller bunlar civarda oturan insanların immün sistemlerini, savunma sistemlerini nasıl olumsuz etkiliyorlar? Bunu inceleyen bir yazı. Oldukça ilginç bir, önemli bir yazı. Bir diğeri de Profesör Mete Atatürk isimli bir araştırıcı. Tanımıyordum kendisi. E, Kalendiş laboratuvarının başına direktörü olmuş. Ee, bu önemli bir gelişme, bir fizikçi, e, kuantum optik malzemeleri üreten çok önemli ciddi bir e, araştırma merkezinin başına bu iki başarı e, bizim hani birazcık sevinebileceğimiz e, iki gelişme. Bir de bugün saat 12.30'da Sağlık Bakanlığı'nda bir, bir protesto var. Bunu var. Senin e, senden duyacağım diyordum, bak e, e, ben haber atlattım yani. E, <gülüyor> sağlık, Emek ve Meslek Örgütleri Sağlık Bakanlığı'na sağlıkla şiddete artık sen <gülüyor> de dur de diye bir ürü topladı. Artık sen de dur de Sağlık Bakanlığı böyle bir çağrı. Bu ilginç. Buradaki artık çok e, a, şey, anlamlı hani <gülüyor> ilk olarak senin yapman gerekiyordu filan. Neyse bir de buna da de değilmiş. ...vurgu yapmış olduk. Birbirini evet. evet, Ondan sonra da... E, ...erişkin bir açıklama <gülüyor> konusunu biraz konuşalım. Çünkü e, konuşamıyoruz. Bununla ilgili de hep çok soru geliyor. E, bu programda konuşmuş evet. olalım. Şimdi bu olup bitenler... E, e, ...son Orta Doğu'daki gelişmeler... ...demokrasi kavramını birazcık tartışıltırdı. <gülüyor> ben de... ...üç tane bildik işte... ...Leonard Coyne'nin e, demokrasi falan gibi... ...bildik e, parçalarını değil... Üç alternatif demokrasi parçası e, seçtim. İlk parça Tagada Jones'tan geliyor. Joss'u Demokrasi. Ben demokrasi isimli bir parça. Hadi dinleyelim. 20 Ekim 2023 Cuma günü 95.0'a çıkardığı kadrodayız. Önce sağlık programında müzik arası olarak Takata Jones grubundan Joss'u Demokrasi isimli parçayı dinledik. Bu parça ait bir iki şey söylemek istiyorum. Bir grubu galiba oldukça da sert bir parça. Sözleri de hemen kolay anlaşılmıyor yani bir kere dinleyince ben de anlamaya başladım. Aslında Charlie Hebdo'ya yapılan saldırıldan sonra yazılmış ve ondan ilintili olarak seslendirilmiş parça. Parçanın içinde ben karikatürüm, ben alayım ve mizahım, ben özgürlüğüm, ben din değilim, ben felsefeyim diye başlayan parça. Ben kardeşliğim, ben layıklıyım. Ben Putin değilim, ben Marine Le Pen değilim, ben Charlie'yim diyor. Sözleri, sözleri doğrusu anlaşılıyor o sert müzikler ama yine de keyif bir parçaydı. Evet, biraz ilişkin bağışıklamaya geçeceğiz. Bağışıklama deyince aşılarla ilgili bir haber, sıtma aşısı. Önemli bir konu çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ve iki yıl önce kullanıma giren bir sıtma aşısı vardı. İkincisi giriyor bu hafta. Bu iki yıl kadar önce üretilen aşıdan sonra şimdiki de R21 olarak geçen bir aşı. İngiliz, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve üretimi de Serum Institute, Hindistan'da yapılan Serum Institute kuruluşunda yapılan bir aşı. Aşı piyasada serbest olarak satılmayacak yani eczanelerde ya da serbest pazarda Gavi ve UNICEF bu İki hani e, yoksul ülkelere aşı sağlayan uluslararası kuruluş diyelim. 2 e, ile dört dolar alacaklar dozunu. E, uzun süre tabii sıtma aşısı e, geliştirmemişti. İki nedeni vardı. Birincisi zorluk çünkü bu plazmodium dediğimiz sıtma etkenleri e, bu büyük bir parazit ve e, evrimi sırasında çok fazla yapı değiştiriyor. Hangi yapının hangi bölgesine karşı antikor oluşturacaksınız? o tabi çok önemli bir noktaydı siz A'ya karşı aşı oluşturuyorsunuz A antikorları oluştuğunda parazit B formunu alıyor falan bu karışık bir olaydı neyse o çözüm halloldu ve ikinci bir neden de tabi üreticiler açısındandı çünkü üreticiler daha çok alım gücü yüksek ülkelerin sağlık sorunlarına yönelik ilaç üretiyorlardı ve yani yoksa bir ülkeye sıtmadan kırılmış Afrika e, pek ilgilenmiyorlardı gelmiyorlardı ama işte sonuçta e, yapılan çalışmalar ve anlaşmalarla birlikte e, üretilen aşının e, Gavi ve UNICEF tarafından alınması ve çocuklara uygulanması söz konusu oldu. E, i̇lk azda 20 milyon doz girecek. E, herkes de 3 doz halinde kullanılacak. Bu önemli bir e, gelişme. Sıtmayla ilgili bir diğeri de sıtma parazitini taşıyan sivrisinekle mücadele konusunda hmm. e, o tarz e, bizim bildiğimiz hep Ayşegül hani bataklıklar kurutulsun falan gibi yaklaşımlar vardı. Şimdi o sivrisinekleri öldüren bakteriler püskürtülüyor. E, sivrisineklerin anofellere. Sivrisinekleri. Evet. E, ve anofeller sivrisinekler o bakteriyle enfekte olup ölüyorlar. Bu da bir yöntem olarak geliştirmekte. Bu da işte şeyin Bu yaz sivrisinekleri çok konuştuk. Neyse ki anafel türü değildi. Evet. E, evet. Ama demek ki sivrisineklerde e, tabi iklim kriziyle birlikte de e, göç rotaları değişiyor. Evet. E, Anofel tipi de birçok coğrafyaya yayılabilir. Evet. E, bu, bu nedenle. Yani e, Tekrar biz e, düşündüğümüz planladığımız konuyu biraz konuşursak e, erişkin bağışıklama. Aşı evet. dediğimizde hiç, hep aklımıza çocuk aşılaması geliyor. Aşı şöyle e, UNICEF'in bu sene çıkarttığı bir rapor var. Dünya e, Bağışıklama Haftası e, Nisan'ın son haftasında orada e, daha güncellenmiş sayısal değerler. Aşılar sayesinde yılda 4.4 milyon <gülüyor> çocuk çocuğun ölümü engelleniyor. Şimdi bütün bu e, sayısal değerler hep evet, çocukluk çağı aşılamalarla elde edilen kazanımlar. Ama işin bir de e, erişkin bağışlaması var. Yani şimdiye kadar konuşmadığımız ve 2-3 nedenden ötürü artık daha sık duyacağımız, daha sık konuşacağımız bir konu. Senin de belirttiğin gibi bugünkü programımızın ana konusu diye düşündüğümüz erişkin bağışlama. Niye erişkin bağışlama önemli? Birincisi zaman içinde e, dünyadaki e, demografik değişiklikler bize bunu itiyor. Yani bütün ülkelerde 65 yaş üzeri nüfusun yüzdesi gün geçtikçe artmakta. Türkiye'ye ait de böyle veriler var. 2050'de %24-25'i toplumun 65 yaş üzerinde olacak gibi büyük bir şey. Yani dünya yaşlanıyor. Yaşlanınca o zaman bununla birlikte yaşlılık döneminde o yaş dilimindeki hastalıkların üzerine durulmaya başlandı. İkinci neden önemli bir neden... E, bu da e, bazı enfeksiyon hastalıklarına karşı çocukluk çağında yapılan aşılamaların koruyuculuğu bir süre sonra bitiyor. Hı. Yani kızamıkta ya da hepatitte bu ömür boyu sürebiliyor. Ama buna karşılık e, bakteri enfeksiyonlarında örneğin plomokok aşıları yani zatürre aşıları e, örneğin e, e, boğmaca gibi bazı hastalıkların koruyuculuğu e, e, 4 ile 6 yıl sonra e, azalmakta ve bir süre sonra da kaybolmakta. O zaman bunların yinelenmesi lazım. Ee, ve görüyoruz ki biz gün geçtikçe ileri yaşlarda yani e, yaşlı erişkinler dediğimiz Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği 65 yaş üzerinde bu kesimde e, aşıyla korunabilen hastalıklar sık görülmeye başlandı. İlginç bir çalışma var Amerika Birleşik Devletleri'nden. O ülkede e, deniyor ki e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, daha çok e, bu aşıyla korunabilen hastalıklar Çocuklarda değil, onlar çünkü düzgün aşılanıyor. Artık erişkinlerde görülüyor, ama erişkinlerde de aşılama oranı düşük. Ee, yaklaşık 40 bin kadar ölüm meydana geliyormuş her yıl ortalama Amerika Birleşik Devletlerinde aşı ile korunabilir hastalıklardan bu 40 binin yüzde 99'u erişkinlerde. Şimdi i̇şte biliyor musunuz? Yani bir ülkede çocukluk çağı aşılama çok başarılı olduğu için bu aşı ile korunan hastalıklardan yani yaşamını yitirenler E çocuklar aşılandığı için ölmüyorlar e, yaşlar. Buna ait birçok çalışma var, örnek var. Tetanos hastalığında, boğmacada e, ve bir takım viral enfeksiyonlarda hep e, hastalananların oranı gittikçe e, erişkinlere, gittikçe e, yaşlı nüfusa doğru kaymakta. Bu önemli bir nokta. E, tabii bunda bir takım e, neden böyle oluyor? E, bunun nedenlerinden bir tanesi demin de dediğim gibi çocukluk çağındaki aşıların bazıları uygulandıktan sonra koruculuğu bir süre sonra bitiyor. İkincisi de yaşlılardaki immün sistem yani yaşların yaş alma ile birlikte bağışıklık sistemi gittikçe güçsüzleşiyor. Ee, bugün artık biliyoruz hangi parametreleri e, bağışıklık sisteminin e, yaşlanma ile zayıflamakta. İşte B lenfositleri, T lenfositleri, antijen sunan hücreler. immünolojinin ayrıntısına hiç girmeyeyim. Ama bu hücrelerin hem işlevsel hem sayısal olarak zayıfladığı, azaldığı görülüyor. Bunların güçsüz kalması. Bir yabancı etkene karşı yaşlıların cevap vermesini zorlaştırıyor. O zaman yaşlıların aşılanması gerekli. Peki immün sistemleri zayıfladıysa eğer yapılan aşıya karşı da iyi cevap veremeyecekler. Doğru. Bunun için alınan önlemler ve hangi aşıların kullanılacağını gel bir müzik arası daha verelim. Ondan tamam. sonra dileyelim istersen. Tamam. Peki bu sefer biraz daha daha yumuşak bir parça. Parşan adı e, Damma Demokrasi, benim demokrasimde söyleyen de Söyleyende Le Notaire isimli bir Fransız grup. Evet onları duyuyoruz. 20, 2023 Cuma günü 95.0 açık radyodayız. Önce sağlık programında e, dünyada olup bitenleri, hani savaştan girdik, başladık e, Filistin-İsrail savaşında. Ki sağlık durumuna bir iki örnek gibi gelişmeyi bütün olumsuzluklara değindik. Daha sonra bir sağlıkta çıkan bir takım haberlerle beraber erişkin bağışıklamayı konuşuyoruz. E, hocam erişkin bağışıklamada bildiğimiz e, aşılar var. Pneumokok aşıları var. E, her yıl önerilen e, grip aşıları var. Artık covid aşısı bakalım neler olacak. E, yeni varyantlara e, yönelik aşılamalar olacak mı? Tetanoz aşılarının devam etmesi e, var. Bu tür aşıları biliyoruz. E, bu şey e, tabi unutmayalım e, yeni aşılardan artık yeni de değil ama rahim ağzı aşısı var evet. e, HPV yönelik aşı var e, rahim ağzı kanserine yönelik aşı var e, HPV aşısı kamunun yeni olarak bildiği en yeni aşı HPV aşısı hem HPV aşısını size sorayım hem de e, kamunun bilmediği çok konuşulmayan e, ve yeni yeni e, dolaşıma giren aşılar var mı? E, evet yeni yeni dolaşıma giren aşı yeni e, ağzı kulağında kısa bir süre sonra ülkemizde de gündeme gelecektir. Yani şimdiden açık bunu söylemiş olayım. zon aşısı var. E, zon aşısının e, kullanıma gireceğini biliyoruz. Belki 2024 sonu ya da 2025 başında da RSV dediğimiz respiratory sinusoidal virüs Yani bunlar COVID, influenza ve RSV 3 solunum yolu enfeksiyonu. Bunlar gerçekten e, ileri yaşlarda e, ciddi sorunlar yaratan ve e, var olan bir takım hastalıkların dekompansasyonuna yani diyabetiniz varsa astımınız varsa bütün bu kronik hastalıkların daha ağır şiddetli seyretmesine e, yol açıyor. E, yaşların bunlardan korunması lazım. E, Gönül ister, ister ki bu araştırmacılar da bazıları bunu yapıyorlar. Covid, influenza ve RSV 3 solunum yolu enfeksiyonuna yol açan etkenin bir arada tek bir aşıda... Evet, karma mı? aşısı olmaz mı diyecekler. Evet, durumda. evet. Yani bu konuda çalışılıyor. Araştırmalar var ama sadece araştırma aşamasında. Şimdi biraz önce aşılar bunlar ve her ülkenin de örneğin Amerika Devletleri'nin CDC'nin Türkiye'de çeşitli enfeksiyon derneklerinin bu erişkin aşılama takvimleri var. Oraya bakarak işte 65 yaş üzerinde ya da 50-65 arasında kim hangi aşıyı olmalı bunları e, görmek izlemek mümkün. E, HPV hastalığını sormuşsun Tabii HPV hastalığı e, önemli bir aşı ve e, bahsettiğin senin de vurguladığın gibi rahim ağzı kanserine yol açıyor. E, bu nedenle bir kanser aşısı olarak bile dolaylı yoldan değerlendirilebilir. E, dünyada birçok ülke bu aşıyı çocuklarına uygulamaya başladı 9 yaşından itibaren uygulanıyor. Kız çocuklarına uygulayanlar var. Hem kız hem erkek çocuklara uygulayan ülkeler var. Avustralya gibi. Hocam Kanat... bir ara sor sorun var. Evet. Selim hocama soralım. HPV aşısını erkek çocukları da yaptıralım mı diyorlar. Şu anda ona değiniyorum zaten. Bazı ülkeler var. Yani erkeklerde belirti vermeden kadınlara nakledildiğini ve bu durumun engellenmesi için erkek çocuklara da aşılayan ülkeler, işte dediğim gibi Avustralya, Kanada gibi ülkeler bunu yapıyorlar ve özellikle bunun bir kanser hastalığı vurgulanması gerekiyor. Nasıl bulaşıyor? İşte ve cinsel yolla, cinsellikle bulaştığı biliniyor bu virüsün. Aa bizim insanlarımızın cinselliği batıdan farklı dememek lazım. Bakın en muhafazakar ya da daha temkinlik yaklaşan bu cinsellik konusunda Suudi Arabistan gibi bir ülke yıllardan beri çocuklarına papilomasi yapıyor. Orta Doğu'da, İslam coğrafyasında birçok ülke papilomasisini uygulamaya çoktan başladı. Bizde ilginçtir. ilk defa bir eczacının galiba güneyde sanırım Antalya'da ya da Adana'da dava açması üzerine geri ödensin mi, ödenmesin mi konusunda bir yasal süreç başladı ve e, bu e, aşıyı yaptıranlar ücretini sonradan geri alabilecekler. Bu, bu yol açılma açıldı ya da açılmak üzere e, bu da önemli bir gelişme büyük konusunda Klan Sağlık Bakanlığı da e, parasal sorunlar giderildikten sonra ihaleyle e, aşıyı alıp e, okul çağı çocuklarına okul aşılaması olarak 9 yaşındaki çocuklara, e, 9'u ve üstü çocuklara uygulayacaktır. Aşısı. Ee, e, Hpv aşısı, meningokuk aşısı e, dediğimizde e, aslında bunların e, kamu tarafından e, Hpv aşısının özellikle sunulamamasının nedeni aslında maliyetlerinin çok yüksek olması. E, bu aşılar bu kadar pahalı olacak mı? Ee, aslında çoğu kişinin de bunları yaptıramamasındaki etken bu. Ee, bunların daha uygun fiyatlı, daha yaygınlaşması, demokrasi diyoruz ya aşıda da demokrasi Bak, mümkün mü? Şimdi Ayşegül ilginç bir konu var. Bak e, piyasada satış fiyatını bakıp bu aşı çok pahalı ülkemizin ekonomisine ciddi bir yük getirecektir dememek lazım. Niye? 98 yılında benim de çalıştığım bir grubun e, sürekli talebiydi. Hepatit B aşısının takvime alınması. O dönemde hepatit B aşısı eczanelerde satılıyordu ve bir dozu 15-16 dolardı. Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı bu aşıyı takvime aldı ve Sağlık Bakanlığı ihaleyle hepatit B aşısını satın aldı. Aynı aşıyı piyasada eczanelerde 16 dolara temin ettiğiniz aşıyı aynı aşıyı İsrail'den altın vuruyor. Sağlık Bakanlığı ihalede 50 sente aldı. Yani hmm. 16 dolardan 50 sente. Böyle toplu alımlar yapıldığı zaman şu anda piyasada gördüğünüz bir aşının ya da bir ilacın fiyatı o, onun inanılmaz yüzlerce kez altına iniyor. Bu da bir gerçek. Ama tabii bunun esas çözümü bu aşıların yerel olarak kendi ülkemizde üretilmesi bir teknoloji, ile, teknoloji transferiyle, transferiyle ve dışa bağımlı kalmamak. Bunun çünkü dışa bağımlı kalmanın bir sürü sakıncası var. Çok ciddi bir salgın ya da büyük çapta bir pandemi söz konusu olduğu zaman ki Amerika bunu yaptı. 1976 yılında sanıyorum Jimmy Carter döneminde bir grip salgınında. Liberal ekonomi ama ben dedi bir tek son Amerikalı aşılana kadar bir tek aşının dedi yurt dışına ihraç edilmesini yasaklıyorum dedi. Yani siz parasıyla da olsa parasını veririm alırım abi öyle olmaya, olmayabilir her an. Aşı konusunda, sağlık konusunda olmuyor diyeyim aşı konusunda olmuyor demeyeyim de. Sağlık konusunda krizlerde evet, evet, olmuyor. Evet, evet. öyle. Kendini üretebilmen mümkün. Tabi bu konuda çok spekülasyon oluyor. İşte bu liberal ekonomi sonucunda Refik Saydam'da yıllar önce kaç tane aşı üretiliyordu, neden artık üretmiyoruz. Tabii teknoloji değişti. Yani o dönemde bizim kullandığımız, bizim ürettiğimiz aşıların teknolojisi çok değişti. O teknolojiye güne ayak uydurmak gerekli. Ama bunu yapacak elbette insan potansiyeli var Türkiye'de ama bir politik iradeye ihtiyaç var bu konuda. Biraz önce bu erişkin aşılardan bahsederken hani yaşlıların emin sistemleri azalıyor. Onun için aşılar da etki etmiyor diyorduk. Onun için onların aşılarında bir takım farklı yaklaşımlar yapılıyor. Örneğin daha yüksek miktarda aşı kullanımı antijen olarak aşının içinde ya da daha farklı yollardan aşı kullanımı, adjuvan dediğimiz katkı maddeleriyle aşılar güçlendiriyor. Ve çok da yararı var. Eğer istersen bu örnekleri de verebilirim. Neler azalıyor yani yaşlılarda? E, bu arada sorular da yayılıyor da. Gerçekten erişkin bağışıklaması önemli konu. Hemen konuşmaya başladığımızda çok soru alıyoruz. Bir dinleyicimiz söyledi HPV aşı konusunda da sonuçlanmış bir dava var dedi. Evet, e, yani evet, evet, olarak, evet e, Yani lazım. ama o, o davanın sonucundan hareketle Sağlık Bakanlığı bir adım atmadı bildiğim kadarıyla. De, ama evet, büyük olacak. Evet var, sağ olun. E, şimdi ben de, ben de. sorumuz şu: Pneumoni ve, <gülüyor> ve tetanos aşılarının tekrar nasıl yapılmalı? Pneumoni ve tetanos aşılarının tekrar nasıl yapılmalı? Şimdi. E, e, dediğim gibi zaman içinde bu tekrar süreleri de değişmekte. Evvelden tetanoz için örneğin 10 yıl deniyordu sonra o 5 yıla indi aralar. 5 yıldı 10 yıla çıktı. Pneumonide ise işte 10 yıl geçtikten sonra bir doz daha yapılır deniyordu. Ama görüldü ki uzun soluklu bir bağışıklık sağlıyor. Onun için pneumokok aşıları da gerekli takvim uyarınca şema tamamlanınca bir daha tekrardan yapılmasına gerek olmadığı Artık kabul edilen bir görüş. Şu aşıların katkısına ait bir örnek vereyim. Ondan sonra senin sorularını dinleyeceğim aşı gün. Örneğin grip aşısı yaşlılarda demans riskini %36 azaltıyor. İstemik inmeleri %13 azaltıyor ya da kardiyovasküler mortaliteyi %56 azaltıyor. Yani yaşlılarda görülen farklı hastalıkları virüsler tetikleyeceği ve oradan Sorun çıkacağı için bu patolojileri de azaltma açısından önem taşıyor ya da zona aşısı, myokarden faktüsünü, e, risk altındaki hastalarda demans riskini ya da yine e, iskemik inmeyi zona aşısını da belli oranlarda azalttı. Sadece sizi zonaya karşı korumuyor, aşı sadece sizi gribe karşı korumuyor. Gribin tetikleyeceği bir takım başka ciddi olumsuzluklardan da sizi e, e, e, e, e, e, korumuş oluyor. Bu arada tabii e, erişkin aşılaması deyince son bir noktada e, belki soru vardır başka oraya geçeriz. Aşılamanın yaşlı erişkinlerde faydası gösterilmesine rağmen bilimsel olarak e, yaşlarda e, aşılanma oranları düşük. Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin pneumokokası %50'ler civarında, herpes, zoster yani zonası %30'lar civarında ama Türkiye'de Türkiye'de hepimiz çok az sayıda çalışma var. Erişkinlerde nedir oran diye. Tetanozası son 10 yıl içinde %2.6 erişkinlerde kullanımı çok düşük. E, hepatit B aşısı binde 3 yine çok düşük. E, i̇nfluenza yani grip aşısı %14. Pneumokok aşısı ise %11.6. E, bu da yaşlılarda gerekli olan aşıların yeterince e, yüksek oranda kullanılmadığının göstergesi bu konuda. Hani biraz daha duyarlı olunması gerekmekte. Selim Hocam <gülüyor> sorular geliyor. Bir soru daha var onu da sorayım size. E, Uzak Doğu'ya gitmek isteyen bir e, dinleyicimiz özel bir aşılamaya gerek var mı diye soruyor. Şimdi bu konusu sık sorulan bir e, konu seyahat aşılaması ile ilgili açıkçası e, bu konuda e, seyahat edecek kişi e, Dünya Sağlık Örgütü ya da CDC'nin Sound for Disease Control'ün web sitesine girip e, seyahat edeceğim o şu ülkeye diye sormam. Niye bunu söylüyorum? Bunun bir listesi yoktur. Örneğin siz Hindistan'a ya da Afrika'da bir bölgeye gidecekseniz hangi tarihte gideceksiniz? Çünkü muson yağmurlarının e, yoğunluğuna göre, e, mevsimine göre, tarihine göre aşılama şeması değişiyor. E, ben Senegal'e gideceğim. Senegal'de Dakar'da mı kalacaksın? Kırsal'ına gidecek misin? Bütün bunlar ayrıntıları ile o e, web sitelerinde yazılıyor ve zaman içine değişiyor. Dediğim gibi Hindistan'a gidecek bir kişi e, siz A aşısını ya da B aşısını olacaksınız diye bir kural yok. Hangi zamana ve Hindistan'ın neresine gideceğinize bağlı olarak aşı şeması değişir. Onun için e, herhangi birinden e, öğrenmeye kalkışmayın. Yanlış eksik bilgi olabilir. WHO Dünya Sağlık Örgütü ya da CDC sitelerinden sağlıklı olarak e, öğrenmek lazım. Ben sana bir haber vereyim. E, Aşıyu seni ilgilendirecektir. <gülüyor> Biliyorsun, Katalin Kariko ve Drew Weissman bu iki kişi mRNA bulunmasına katkıları nedeniyle Fizyoloji ve tıp alanında Nobel ödülü aldılar. Şu anda dünyada 13 milyar doz mRNA kullanıldı, milyonların hayatı kurtarıldı. Peki, fizyoloji ve tıp alanında kaç tane kadın araştırıcı Nobel ödülü aldı? Biliyor musun? Bilmiyorum. 13 tane, 13 tane tıp ödül alan kadın var. Peki? Çok bu bu. İnanılmaz düşük oran yaklaşık 600 kadar Nobel ödülünün sadece 25 tanesi kadın. Bu da e, bu e, seçici kurulun e, biraz cinsiyetçi yaklaşımının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor bazı e, gruplar tarafından. Katalin Kariko e, bu Ender Nobel alan kadın araçları bir tanesi Macaristan doğumlu. 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Pennsylvania Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Çok önemli bir buluşa imza attı. Bahsettiğim 25 tıp alanından örneğin tıpta 13, <gülüyor> fizik alanında 4, kimyada ise sadece 8 tane kadın Nobel e, sahibi varmış. Bu da e, belki e, irdelenmesi ya da e, araştırması. sorgulanması gereken. Dorgulanması gereken bir nokta. Evet. Yani, evet. <gülüyor> ilgileneceğini düşündüğüm için. E, dile getirdim e, kesinlikle ben zaten ilgileneceğim dediğiniz için e, Selim Hocam kadın konusu mu gelecek veganlık konusu mu gelecek heyecanla bekliyorduk <gülüyor> e, yokluğunuzda vegan programı yaptık biliyorum biliyorum ben onun için kaçtım zaten <gülüyor> <gülüyor> tabii ki böyle bir şey yok e, bu arada Covid ile ilgili haberler tabii yeni varyantlar çıkıyor ülkemizde bir keşmekeş var Covid aşılarının rapel dozları ile ilgili e, bu ülkede iki doz olan var, üç doz olan var, sekiz defa aşı olan var e, ama gerçekten e, soru işareti. E, i̇lginç bir nokta var e, bu Covid aşıları ve mRNA aşıları. Sokakta vatandaş çok konuşuyor bunu. Kalp rahatsızlığı mı oldu senin komşunun? E, Covid aşısı olduysa ondandır diye. Böyle bir şey yok. Yani bu e, hekimler arasında da var. Çok duyuluyor yani Covid aşısı olduysa buna bağlı diye. Bu genellikle şöyle bir düz mantıkla gidiyor. Ben bir hastalığa yakalandım. Bu hastalıktan önce aşılanmış mıydın? Evet aşılanmıştım. Demek ki aşı yaptı bu hastalığı. Bu <gülüyor> çok yanlış bir yaklaşım tabii. Ama önemli olan çıkan yayınlarda çok ciddi tıp dergilerinde ciddi ekiplerin yaptığı çalışmalarda aşının değil virüsün kendisini yani COVID'in, COVID etkeni SARS-CoV-2'nin aslında bu koroner arter ve plaklarda soru plak oluştup Orada artanelerde sorun yarattı ve kardiyolojik sorunlara yol açtı söyleniyor. Bir de yeni bir bilgi COVID ile ilgili. COVID enerji üretimini aksatıyormuş. Bu önemli bir nokta. Enerji deyince e, sen benden daha iyi e, bilirsin. Kreatin kinaz. Ne işe yarar kreatin kinaz? Enerji üretiminde rol oynuyor. Yani enzim değil mi vücudumuzda? Bu enzimdeki bir farklılık, bunun kandaki düşük olması çocukların astıma yatkın olduklarının bir nedeni olarak açıklandı. Bu da işte yeni bulunan bir bilgi önemli olabileceğini düşündüğüm için astım ve Çocuklar bu konu önemli. Başka haber istiyor musun? Bir tane daha söyleyeyim o zaman. Evet. <gülüyor> bu da, bu da evet. Craig Venter'den. Craig Venter ilginç bir adam. Bunu geçen gün yeni aşı teknolojilerine ait bir konuşma için öğrendim o konuşmayı hazırlarken. Reverse Vaksinoloji dediğimiz Menajit aşılarının hazırlanmasında uygulanan bir yöntemi bulan adam. Daha doğrusu kendisi insan genom projesinde çok önemli katkıları olan dizi analizleri konusunda yenilikler getiren birisi. Fakat Craig Venter aykırı bir adam. Çünkü örneğin Vietnam Savaşı'na karşıymış gençliğinde. Ama da yine de zorunlu olarak galiba gönderilmiş Vietnam'a. Gidince de küsmüş ve intihar etmeye kalkmış falan. Böyle bir adam. Şimdi bu Craig Venter herkesten kavgalı. Her sene bir farklı kurumda görev yapıyor, Böyle, aksi bir adam almak <gülüyor> kadar. E, ama çok iyi bir bilim insanı yani yaptığı bilime katkı inanılmaz. Şimdi artık çok yıldı herhalde insanlarla uğraşmaktan. E, bir gemi Sorcerer isimli bir gemiyle 2 yıldır deniz mikrobiyolojisi çalışmaya başlamış. 23 ülkede 65 bin mil yapmış. Yaklaşık bin kadar deniz patojeninin, dizi analizini yapmış. Artık kendini denizlere vurmuş yani Craig ve Venter. E, bıkmış insanlardan. Bundan sonraki hedefi de uzay mikrobiyolojisi olabilir. Belki de evet. Uzay <gülüyor> <diyecekti> <gülüyor> belki de. Daha çok insan e, olmasın e, diye. Evet haberler böyle. E, arada sırada e, konuksuz bu tıpta yeniliklerle ilgili e, programlar yapalım. E, belki dinleyicilerimizin ilgisini çıkaralım. Bence çatırırmış. de. Peki bitirirken bir demokrasi partisi daha ister misin? Olur. Bu zaman yine Fransızca ama Afrikalı bir müzisyenden gelsin. Nel oli diye söyleyecek demokrasi. Vakit el verdiyim bu parça dinleyelim. Efendim teşekkürler ilginizde herkese iyi sonları bilerim ve hoşça kal. Ben veda edeyim. sözü de sana bırakıyorum. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Bence çok e, dinleyicilerin ilgi, ilgisini çeken bir program oldu. Biz aslında e, yılbaşına doğru hep böyle yeni e, haberler e, programı yapardık. Demek ki buna ihtiyaç varmış. E, onu da anlamış olduk. Evet, e, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Ve tüm dünyada barış hemen şimdi diyoruz.